Evet, ilk bölümden kalan bir sorumuz vardı. Eşim namazlarını kılmıyor. Fakat duyduk ki dört defa üst üste cuma namazına gitmeyen kişinin imanı sıkıntıya giriyor bu yüzden dolayı nikahımıza da zarar gelir mi Evet yani duyulan şey tam gerçekleri yansıtmıyor hı hı. Ee, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, mazeretsiz üç defa cuma namazını terk etmenin e, kişinin kalbini karartacağı bunu maneviyattan uzaklaştıracağına dair beyanı vardır e, bu açıdan İslam alimleri şöyle demişlerdir: İbadeti inkar etmemek kaydıyla ihmal etmek gaflettir. Ancak kişi dinden çıkarmaz. Ne demişler? İbadeti inkar etmemek kaydıyla, yani namazdan oluyormuş Cümada gibi, yani doğru. Cuma neymiş gibi böyle farz olan kesin bir hükmü inkar edecek olursa o dinin sınırları dışına çıkar bilerek ne dediğini biliyor olduğu halde söylediği takdirde böyle bir sıkıntı olabilir. Ancak yani tembellik, gaflet sebebiyle ibadetin ihmal edilmesi büyük günah olmakla birlikte kişiyi dinden çıkarmaz. Kişi dinden çıkmadığı takdirde onun nikahına da herhangi bir zarar söz konusu olmaz. E, nikahın ortadan kalkması neyle oluyor? Bir, boşanmayla olur. Yani e, mahkemeye gidilir, boşanılır. E, bir mesele mürtet olmak, irtidat, Allah'a Resul'ünü küfretmek bilerek mesela. Kişiyi ne yapar? Dinden çıkarır. Bu durumda nikah askıda kalır. Şafii mezhebine göre kadının iddet süresi içinde... Bu kişi şehadet getirdiğinde yeni bir nikaha gerek olmadan evlilik devam eder. Hanefi mezhebine göre bu nikah fes olur yani düşer. Bu düşme kişinin şehadet getirmesiyle, imana gelmesiyle ancak yeni bir nikah kıyılması halinde evliliği devam ettiriyor. Ya yani Hanefi mezhebinin böyle bir yaklaşımı var. Demek ki kişi irtidat etmiyorsa... Yahut bildiğimiz boşanma, kocanın hanımını boşaması ki uzundur meseledir. Böyle bir şeyler yoksa, evet. e, kişi dinden çıkmıyor ise e, ibadette noksanlığı olmak sebebiyle bu nikah zarar görmüyor. Ancak hoş bir manzara mıdır? Tabii bunu onaylamayız. Evet. E, yapacağı şey nedir bu hanımefendinin veya diğer hanımefendilerin yapacakları şeyler, e, kocalar dindarsa hanımlarını ne yapsınlar? Teşvik etsinler. E, bir takım güzel sözler söylesinler, ikna etmeye çalışsınlar. E, kadın dindar kocası eğer bu noktada zafiyet gösteriyorsa, aynı şeyi hanımefendinin yapması, karşı tarafı rencide etmeden, ikna edici bir üslup kullanarak, Mümkün mertebe bir cemaatin içine dahil etmeye çalışarak, ki cemaatin faydası olur, kişi tek başına kaldığı zaman şeytan o kişiyle oynar. Ancak bir cemaatin içine girdiğiniz zaman şeytan sizden kaçar. Öyle bir yöntem de denenebilir. O kişinin dinin gereklerini yapmasını temine çalışırız. Hem bu teşvik eden kardeşimiz kazanır, hem huzurlu bir aile devam etmiş olur. Bu hanımefendiye vereceğimiz cevap o minval üzere olmalı. Müzik